Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün dersimizin başını teşkil edecek Ayet-i Kerime'den de anlayacağımız gibi Bu din insanları kendisini kabul etmeye davet ederken körü körüne haydi gelin siz bu dini kabul edin. Bu dini hele bir kabul edin ondan sonra anlarsınız gibi bir takım anlamsız, havada kalan iddialarla ortaya atılan bir din değildi. Bu din ve dolayısıyla bu dinin kitabı kendi kendisini ispatlayan doğruluğunu her yönden kendisi kendi özellik ve nitelikleriyle ortaya koyan bir dindir. Yani Kur'an-ı Kerim kendisini ve dolayısıyla insanlığa sunduğu Mesajı yine kendisi ispatlayan bir kitaptır. Onun dışında ayrıca kendisini ispatlamak için, doğruluğunu ispatlamak için başka bir delile de ihtiyacı yoktur. Esasen kendi doğruluğunu ortaya koymak için yine kendisinden daha kuvvetli bir değil de yoktur. Öyle tartışılmaz bir kitap bizi muhatap alıyor. Ve öyle yüce bir kitap bizi muhatap alarak bizi şereflendiriyor. Bizi yüceltiyor. Bizim ne kadar değerli olduğumuzu ya da bize ne kadar değer verdiğini bizi muhatap almakla da ortaya koymuş. <Gülüyor> Bu kitap kendisinin Allah'ın kelamı ve Allah'ın nizamı sunduğu nizamda. da Allah'ın nizamı olduğunu ortaya koyarken, yine dediğimiz gibi, kendi kendisinin ihtiva ettiği gerçekleri ifade ederek bunu delillendiriyor. <gülüyor> ayet Kerime şöyle, Estağfirullah Efe <gülüyor> men kana ala beyinetim min Rabbihi ve yetluhu şahidun minhu, ve min qablihî kitab Musa Muse, ve Rahme. Acaba Rabbinden gelen kesin bir delil üzere bulunan ve bunun arkasından yine kendisinden bir tanığı bulunan, şahidi bulunan, kendisinden önce de bir önder, imam ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabının geldiği kitap Ayet'in meali bu kadar. Kelime-kelime meali yaklaşık. Manası hiç başka bir kitaba benzer mi? Şekli. Arapçada öyle bir anlatım üslubu var. Mesela Türkçede de Aklın yok mu dediğiniz zaman bir kimseye devamı nasıldır? Aklın yok mu ki bu işi yapıyorsun? Gibi gelir bu cümle. Cümle aklın yok mu ama niye? Sormamı gerektiren bir şey var. Ayet-i de böyle bir soru. Diyor ki, söyleyin bana diyor. Bir kişi düşünün ki Rabbinden gelen apaçık bir delil üzeridir. O delile sahiptir. Ayrıca bu delilin kendisinden, o delilin arkasından bir de bu delilin kendisinden gelen bir şahidi vardır. Bir tanığı bulunmaktadır. Üstelik bunun bir de kendisinden önce gelmiş imam ve rahmet olan bir kitap olarak Musa'nın kitabı vardır. Hiç bu kitabı getiren, bu kitaba iman eden, bu kitaba insanları davet eden bir kimse, onun dışında böyle olmayan kimselerle aynı ayarda mıdır? Aynı düzeyde olabilirler mi? Kastedilen kişi kim? Öncelikle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun davetinin izinden giden, onun beşeriyete yaptığı çağrının aynısını, Beşeriyete yapmaya devam eden o yolun yolcuları olan O'nun ümmetidir. Çünkü delil üzere bulunmak ilim sahibi olmayı gerektiriyor. Alimler dinimizde peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberlerin mirasçılarıdır. Dolayısıyla onlar da delile uyarak hareket ederler. Şimdi ayet-i kerimeyi biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Mekkeli müşrikler, yani Kur'an-ı Kerim'in ve Nebi Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'in ilk muhatapları, Peygamber ve Kur'an-ı Kerim hakkında bir takım tereddütler ve sahiptiler demeyeceğim. Çünkü gerçekte, Doğruyu arayan bir insan, doğru değerlendiren, mantığı doğru çalışan bir insan ne bu Kur'an hakkında ne bu Kur'an'ı getiren peygamber hakkında herhangi bir tereddüde düşemez. İnanmadıklarından, kalplerindeki hastalıklardan dolayı bir takım şüpheleri ortaya atan insanlardı. Yoksa hakikatte onların bu şüphelerinin bir kıymeti yoktu. İlmi bir değeri yoktu. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim onların ileri sürecek bir delilleri kalmasın diye onların ortaya attıkları bu şüpheleri ciddiye almıştır. Ve onlara gereken cevabı bu ayet-i kerimede ve başkalarında olduğu gibi yapmıştır vermiş ve meydanını okumuştur. Diyor ki söyleyin bana bu Muhammed Rabbinden gelen apaçık bir delil ve bir belge üzerindedir. O delil ve belge nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Onun gösterdiği doğru yoldur. Ayrıca bu Kur'an-ı Kerim'in kendisinden gelen, kendi kendisinin doğruluğuna şahitlik eden bir de bir özelliği vardır. Kur'an mucizesi. Benzersiz bir kitap. Benzeri getirilemeyen ve getirilememiş bir kitap, getirilemeyecek de bir kitap. Kur'an-ı Kerim çünkü böyle söylüyor. Bir diğer tefsine göre bu kitabın arkasından gelen şahit kim? İncil'dir. Nedir? İncil'dir. Çünkü İncil'de son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ona indirilecek kıyamete kadar baki kalacak kitabın dolayısıyla kıyamete kadar beşeriyetin sorumlu olacağı ve uymak ve kabul etmekle mükellef olacağı din olan İslam'ın geleceğini müjdelemiştir. Arkasından Musa Aleyhisselam'ın kitabından bahsedilmesi bu tefsiri, bu yorumu güçlendiriyor, pekiştiriyor, kuvvetlendiriyor. Çünkü ondan önce diyor, Musa'nın kitabı da bir imamdı ve bir rahmetti. İmam. Ne demek? Başkasının önüne, yola koyulup yol gösteren de. Bir yerlere gitmek ve ulaşmak isteyenlere rehberlik eden, yol göstericilik eden demek. Önder demek. Önder demek. Ondan önce diyor Musa'nın kitabı bir imamdı ve bir rahmetti. İşte ilahi kitapların en önemli vasfı. ...ve iman edenler tarafından öncelenmesi gereken vasfı budur. O kitap imam edinilmelidir. Kur'an hayatımızın imamı mıdır? İtikaden öyledir. Vakamızda böyle midir? Yolumuzu gösteren... Davranışlarımızı, ilişkilerimizi, alakalarımızı tespit eden, arkasından yürüdüğümüz kitap bu mudur? Fiilen vakaada, pratikte bu Kur'an bizim imamımız mıdır? Eğer imamımızsa bizim için rahmettir. Yani imam rahmettir. Kitap bizim için rahmettir bu kitabın rahmetinden o kadar istifade edebiliriz. Ama onun imamlığını kabul etmediğimiz veya uygulayamadığımız veya gereğini yerine getiremediğimiz miktar ve nisbette de bu kitabın rahmetinden istifade edemeyiz. İsrail oğulları da Tevrat'a uydukları sürece Tevrat onların imamı ...ve onlar için bir rahmetti. Ona tabi olmayı bırakıp... ...o kitaplarını tahrif etmeye... ...başladıkları andan itibaren... ...kitabın onlar üzerinde... ...onlar için rahmet olma özelliğini de... ...kaybettiler. Kalktı bu özellik. Allah'ın kelamı yerine... ...kendi elleriyle değiştirdikleri yazdıkları... ...bir kitap ortaya çıktı. Allah'ın o dosdoğru... ...rahmet kitabı yerine... Çelişkilerle dolu, okuduğunuz zaman insanın yüzünü kızartacak ifadelerle, akılları hayretten hayrete düşürecek seviyesiz, düzeysiz iddialarla dopdolu bir insan ürünü bir kitap ortaya çıktı. Ve Allah'a nispet edilen, daha da büyük bir iftira olmadı. Ama o kitap doğru haliyle Kur'an-ı Kerim'in lehine şahitlik eden bir kitap ve İsrail oğullarının alimleri de Kur'an-ı Kerim'in bu buyruklarının nazil olduğu zamanda bunu itiraf etmişlerdi, kabul ediyorlardı. Belki bir kısmınız okumuştur veya duymuştur. Büyük bir Yahudi alim Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında Medine'de Abdullah bin Selam Müslüman oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki Ya Rasulallah. Allah'a yemin ederim ki Yahudiler kendi evlatlarını tanıdıkları gibi senin de peygamber olduğunu tanıyorlar. Ben seni gördüğüm zaman kendi evladım hakkında şüphe ederdim. Fakat senin hakkında hiçbir şekilde şüphe edemedim. Onun için iman ediyorum. Ama Yahudiler bu gerçekleri bile bile inkar ediyorlar. İstiyorsan onları sına diyor. Peki diyor. Yahudi alimlerini daha Abdullah bin Selam'ın Müslüman olduğunu haber almamışlar. Geliyorlar, Peygamber aleyhisselatü vesselam soruyor onlara Abdullah'ı nasıl tanırsınız? O bizim en alimimizdir, en müttakimizdir, en alimimizin oğludur, o şöyledir, o böyledir öö öö bitiremiyorlar, gerçekten de layık. Abdullah bin Selam hemen gizlendiği yerden çıkıyor, kelime şahadeti bir daha o Yahudi alimlerinin önüne getiriyor. Bu var ya bu bizim en kötümüzdür, en şöyledir, en böyledir. Akla hayale gelmedik. Az önce söylediklerinin tam zıttı olan iftiraları yapıyorlar. Ya Rasulullah işte bunlar hakkı kabul etmeyince bu hale düşüyorlar diyor. Şey diyor. Yani onlar onun için Kur'an-ı Kerim de söylüyor. ''Andolsun onlar kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi onu tanıyorlar.'' diyor. Yine bir başka yerde ''Felemmâ jâ'ehum mâ'arafû keferû bih felânetullâhi alel kâfirî'' O bilip tanıdıkları o peygamber kendilerine peygamber olarak gelince kendilerinden gelsin de kendi emellerine hizmet etsin istiyorlardı. Önceki kitabı Musa Aleyhisselam'ın dinini tarif ettikleri gibi bunu da tahrif ederek oyuncak etmek istiyorlardı. Kendilerinden gelmeyince bunun imkanı bulamadılar. Onun dinini tahrif edemeyeceklerini anladılar. Dolayısıyla menfaat tezgahlarının bozulacağının farkına vardılar. Onun için iman ettiler. Etmediler. Halbuki gerçekte, gerçekten kendi menfaatlerini bilen ve kollayan kimseler olsalardı, İman etmenin dünyada da ahirette de kendi faydalarına olacağını anlayacaklardı. Tarih bunun şahididir zaten. Arapları bu din nereden aldı nereye getirdi. Önceleri cahiliye Arabıydılar ondan sonra Müslüman ümmet oldular. Aradaki fark bu kadar büyük. Bunu ayrıca bir şeyler söylemeye anlatmaya gerek yok. Bunun üzerine bir de ayet-i kerimenin bir diğer anlamı var. Diyor ki ve bu kitabın arkasından kendisinden gelen bir şahidi var. Derse başlarken söylediğimiz manaya işaret ediyor. Müfesirler böyle de anlamışlardır. Yani bu Kur'an diyor kendi kendisini ispat eden, kendi kendisinin doğruluğunun tanığı olan bir kitaptır. Çünkü Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getirmek için meydan okumuştur. Madem ki onun benzerini meydana getiremiyorsunuz. O halde bu kitabın Allah'ın kelamı olduğunu kabul ve itiraf ediniz diyor. Onu istiyor. İşte diyor <gülüyor> Allahu Ekber <türü> Ula'ike yu'minune bih Kitabın bu özelliklerini fark eden, bu özelliklerinin farkında olan ve bunlara iman edenler var ya, işte onlar ona iman edenlerdir. O kimdir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır veya Kur'an-ı Kerim'dir veya her ikisidir hiç fark etmez. Aynı yere çıkar. İster Kur'an'a iman et ister Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman et. İkisine de iman etmiş oluyorsun. Çünkü Kur'an Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, vesselam Kur'an'ı işaret ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti Kur'an'dır, Kur'an'ın daveti de Resulullah'tır. Demiyor mu Atiyollah ve Atiyollah Resul? davet ediyor Kur'an-ı Allah'a itaat edin. Resulullah kime çağırdı? Kur'an-ı Kerim'e çağırdı. Herkes Kur'an-ı Kerim'e iman etsin istedi. Çünkü kim Resul ile Risalet'i birbirinden ayıracak olursa o sapıtır. Resul ile Risalet birbirinden ayrılmaz. Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır malum. Risalette onun getirdiğidir. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Bunlar birbirlerinden ayrılmazlar. Etletirrak gibidirler. Rasul olmadan risalet olmaz. Rasulün beyanı risaletin anlaşılmasını sağladı. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması Rasulün beyanı ile mümkün oldu. İşte biz Kur'an'a da iman ederken Rasul'e iman etmiş oluruz. Rasul'e iman ederken Kur'an'a iman etmiş oluruz. Ama وَمَنْ bihi min مِنَ ahzabi فَالنَّارُ مَوْعِدُ o İslam'ın dışındaki türlü türlü fırkalardan gerek Kur'an'ın nazil olduğu değişik gruplar gerek Kur'an'ın nüzulünden sonra ona iman etmeyen bütün gruplar hangi dine, hangi akideye, hangi ideolojiye, hangi düşünceye, hangi ahlaka sahip olurlarsa olsunlar eğer ona iman etmemişlerse, onu inkar etmişlerse Onlara dolunan yer cehennem ateşidir. Peygamber aleyhissalatü Selam diyor ki sizin şu dünyanızdaki ateş cehennem ateşinin yetmiş defa harareti azaltılmış halidir. Yetmişte biridir. Altmış dokuz katıdır cehennem ateşi. Ashab-ı kiram diyor ki ya Resulallah bu kadar olsaydı bile yeterdi. Gerçekten yeter. tasavvur mümkün değil. Şu andaki ateşin 700 katı. 700 kat. Bir de her birisi kendisine 700 defa çarpılması gibi bir ifade olursa bu mana da çıkabilir. O, onu rakamlarla ifade etmek mümkün olmaz. Üzerindeki hani matematik tarihinde 700'cü kuvveti diye ifade ediyorlar ya. tasavvur etmek mümkün değil. Etmek mümkün değil. Böyle bir hadise. Onun için fele teku fi miryetin men. Sakın bu kitap hakkında sende en ufak bir tereddüt bulunmasın. İnnehu'l hakku min rabbik. Çünkü bu sana Rabbinden gelen hakkın kendisidir. Walakinne aksara'n nas la yu'minun. İnsanların çoğunluğu ama iman etmezler. Ben bu gibi ayetleri okuyunca veya bu ayet bu manadaki ayet bölümlerini okuyunca insanların hakka iman etmeyince ne hale düşeceklerini düşünüyorum da şu çoğunluğu esas alan demokrasinin ve demokratız diyenlerin gerçekten önlerinde başka bir alternatif de kalmıyor. Allah'ın kitabı reddedildi. Başka ne kabul edilecek? Başka bir ölçü yok ki. Çoğunluğu kabul edeceğiz diyorlar. Haklıdırlar. Burada haklıdırlar. Allah'ın kitabını reddettikleri için böyle cahillik, sapıklık, şirk diye Kur'an-ı Kerim'de akledilmeyen ...'lerin yolları olarak nitelendiren bir yola kendilerini mahrum ediyorlar. Halbuki bu da... ...kolay bir yolu var. Çoğunluğun çokluğunu kabul edeceğine tevhidi kabul et ve kurtul. Tevhid işin esası... ...senin kaynağın bir... ...şeriatın o kaynaktan geliyor... ...hayatın, nizamın her şeyin bir. Beşeriyet bulunla mutluluğa kavuşur. Tefrikadan az önceki ayetin az önceki bölümünde ve men yekfur ahzab bihi ahzab diyor. Ahzab hizipler, partiler, gruplar, fırkalar demek. Tevhid yoksa tefrika vardır. Bu sefer o tefrikanın çoğunluğunu alıyoruz. Ya zaten tefrika. Sıfırın toplamı sıfırdır. İstediğin kadar topla. Tefrikanın toplamı, tefrikanın çoğunluğu ne olacak? Tefrikanın çoğunluğu ifade ederdir. Budur. Eksilerin toplamı hep eksidir. Daha beter. Sıfırdan da beterdir eksi. Yok altına düşüyorsun. Seviyenin altına düşüyorsun. Gittikçe düşüyorsun. Ne kadar çok hizip, ne kadar çok grup, ne kadar çok fırka o kadar dalalet. Ne kadar çok görüş o kadar sapıklık. Kur'an-ı Kerim evvela uluhiyet ve rububiyetin tevhidi ile beşerin ruhunu, aklını, zihnini rahata ve huzura kavuşturuyor. Ondan sonra bu bir ve tek ilah ve Rab'tan gelen bir ve tek nizama seni davet ediyor. O nizam içerisinde birlik vardır. Beraberlik vardır. Tefrika yoktur bölücülük yoktur. Günümüzün en büyük musibetlerinden birisi ne? İnsanların kendilerini kavim bazında düşünerek bir kavmi başka bir kavimden ayrı telakki etmeleridir. Ama İslam ne yapıyor? Ne diyor? Ne diyor Hz. Muhammed (s.a.v.) da hacında Eyühan nâs kullukum li âdem ve âdemu min Ey insanlar. Hepiniz âdemdensiniz. Yani hiç kimse, hiçbir insan bir diğerinden daha insan değildir. Hiçbir insan insanlık noktasında öbüründen daha ileride değildir. Onun için aleyhissalatü vesselam ey insanlar diyor. Ya orada Müslümanlar var ha. Ama peygamberin hitabı yalnız onun muhatabı olan o yüz bin yüce insana değildi ki. Kıyamete kadar sesleniyor aleyhissalatü vesselam. Ey insanlar diyor. Hepiniz Adem'densiniz. Atanız bir. Adem'den olmanız hasebiyle de siz şeytana yakışan tekebbür vasfına sahip olamazsınız. Çünkü Adem topraktandır. Toprak mütevazıdır. O ayaklarımızla çiğnediğimiz toprak her türlü hayır ve bereketin kaynağıdır. Siz de o tevazunuzu takının hayır ve berekete kaynak olun. Şeytan ben Adem'den üstünüm deyince ne dedi? Halakteni min nârin ve halakteni min tîn dedi. Beni ateşten yarattın diyor. Onu ise çamurdan yarattın diye Adem aleyhisselatü vesselamı aşağıladı. Ama kıyası yanlış yaptı gerizekalı. Yanlış kıyas ve dolayısıyla kavmiyetçilik Şeytanın icadıdır. Şeytan sen beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın derken ilk kavmiyetçiliği yapmış oldu. İlk milliyetçiliği yapmış oldu. Onun için kavmiyetçilik ve milliyetçilik kokuşmuş bir davadır diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bırakın o pis kokuşmuş cahiliye davası diyor. Arabın Arab olmayanı, Arap olmayan da araba üstünlüğü yoktur. Allah Allah. <gülüyor> Ennâsü sevâsiyetul ki esnânil diyor. Bir tarağın dişleri gibi insanlar birbirlerine eşit <gülüyor> e <nâs!"> diyor. Eyühe <gülüyor> ennâs diyor aleyhissalatü vesselâm. İnne rabbekum levâhid ve inne ilâhekum levâhid ve abakum ebâkum levâhid Rabbiniz de birdir, atanız da birdir. 14 asır önce aleyhissalatü vesselam, kıyamete kadar gelecek olan tefrikanın en önemli çıban başlarından, en önemli hastalıklarından birisini nübuvvet gözüyle görüyor, teşhis ediyor ve ilacını gösteriyor. Onun için herkese söylüyorum ilaç ne mayındır ne bombardımandır. İlaç Müslüman olmaktır. Bunun dışında vallahi de billahi de hiçbir çözüm çözüm değildir. Ve bunun dışında hiçbir çözüm insanların kalplerini birbirine bağlamaz. Onları birbirlerine kaylaştırmaz. Bu bugün karşı karşıya kalınan bir dava olduğu için söylemiyorum. Koca Osmanlı devletini paramparça eden bu davayı kavmiyettir. Hangi kavmiyet söyleyin bana o kavmi yüceltmiştir. Kavmin kendisine de ihanettir kavmiyet davası. Kavmin kendisine de ihanettir. Kim kavmiyet davasını güderse... Her şeyden önce kendi kendisine ihanet eder. Şeytanın kavmiyet yaparken her şeyden önce kendi kendisine ihanet ettiği gibi. Ne oldu? Şeytan aleyhille ne oldu? Mel'un oldu. Allah'ın o engin rahmetinden kovuldu. Lanete uğramak ne demek? Allah'ın rahmetinden uzak kalmak demek. O kadar ağır bir şey ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bir deveye lanet okuyor birisi, bir daha o deveye binmeyin diyor. Lanet o kadar ağır bir şey. O deveyi lanetlediniz artık, nasıl bineceksiniz diyor. Kötü bir iş yaptınız manasına. Cezası, o deveyi serbest bırakmaları oldu. Müemine onun için durum dururken lanet okumak caiz değildir. Muayyen kimselere bile lanet okumak dinimizde yasaktır. Ya mutlak kafir olduğu açık kesin delille sabit olan birisi ayrı. Bunun dışında kimse lanet okunmaz. Çünkü haber vermektir lanet okumak aynı zamanda. Bir kimseye lanet olsun veya bir şeye lanet olsun dediğiniz zaman artık bu Allah'ın o geniş rahmet alanının dışında kalmıştır demektir. Rahmet ona hiçbir şekilde ulaşmaz demektir. Söylediğimiz sözün de gerçeğe uygun olması gerekiyor. Gerçeğe uygun değilse vebali vardır. Lanet öyle gelişi güzel okunması. Bunu şimdi başka bir zaman şey ederiz. Yani bir kavmiye davası güttü iblis. Allah'ın rahmetinden kovuldu. Ben ondan hayırlıyım dedi. Allah'a karşı dik kafalılık etti. Ve Allah'ın rahmetinden mahrum etti kendisini. Onun için ümmet olacaksınız. İmam olmak için ümmet olunacak. Az önce bahsedildi ya. Kur'an imamdır. Kur'an'ın imamından ümmet olarak Kur'an'ın imamlığını kabul edeceksiniz ki ...diğer ümmetlere imam olasınız. İmam ümmet olabilmek... ...hayırlı ümmet olabilmek... ...bu Kur'an'a tabi olmaya bakmak lazım. Yani olur. Onun için çoğunluktur... ...kavmiyettir, bilmem nedir... ...mesiredir... ...bunlar dinimizde ve bu kitabın nazarında... ...hakikatin değil sadece batılın ölçüleridir. Bunları ölçü almak... ...hakikat içerisinde değil... ...batıl içerisinde olmanın göstergesidir. Cenab-ı Allah bizleri muhafaza buyursun. Amin. Bu batıllar içerisinde olan zavallıları da kurtarsın. Amin. Evet. Şimdi ayet-i kerime devam ediyor. Soruyor. Bakın önceki ayet-i kerime de soruydu. Ee, soru sormanın Kuran-ı Kerim'in bu şekilde kişiyi sorularla karşı karşıya bırakmanın öğretici eğitici ehemmiyeti de çok büyük. Soru sorduğunuz zaman insanı kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorsunuz. İnsanın önünde bir ayna tutuyorsunuz. Kendini bu aynada sen gör diyorsunuz. Kendin gör kendini ve kendin kendini değerlendir. İşte böyle bir soru değerlendir. اَظْلَمُ مِنْ مِنْ اِفْتَرَى Allah اللّٰهِ Allah'a karşı yalan iftira edip uydurandan daha zalim kim olabilir? Kendi kendisiyle vicdanıyla baş başa kalan bir kimsenin buna hiç kimse daha zalim olamaz demekten başka bir cevabı olabilir mi? Elbette ki en zalim odur. O halde ey Muhammed'e aleyhissalatü selama iftira ederek onun davasını reddedenler. Sizin iddianıza göre Muhammed, haşa, Allah'a yalan iftira eden bir kişi oluyor. Böyle birisi olsaydı ondan zalim kimse olmazdı. O zalim olmadığına göre zalimsizsiniz. O zulmetmediğine göre, Allah'a iftira etmediğine göre asıl zalimler sizlersiniz. İşte o Allah'a yalan uyduranlar zamanı gelince Rablerine arz olunacaklardır. Yapıp ettiklerini kendileri göreceklerdir. Allah o kadar adildir ki kıyamet gününde herkese kendi kendisini hesaba çekme imkanını verecektir. Herkes kendi hesabını kendisi görecek ve görecek ki kimseden hiçbir şekilde kendisine bir haksızlık yapılmamıştır. Yapmadığı bir şey bir kötülük yazılmamıştır. Yapıp ettiği bir iyilik de ihmal edilmemiştir. Kendisi bakacak kitabına ne güzel benim kitabım çok güzel diyecek veya aksini söyleyecek. Ne olmuş bu kitaba? Küçük büyük yazmadığı, kaydetmediği hiçbir şey yok diyecek. Allah Allah. Böyle bir adalet görülmemişti. Tasavvuru beşer tarafından mümkün değil. Beşer için böyle bir adalete imkan yok. Bu ancak ilahi adalet. Ahirette kullarına hiçbir şekilde zulmetmeyecek düşünüyoruz tabi düşünmemiz lazım. Zulmetmeyecek bir Allah kesinlikle dünyada onlara indirdiği şeriatta zulme yer vermez. Ahireti dünyayla dünyayı ahiretle irtibatlı olarak daima düşüneceğiz. Allah ahirette zulmetmeyecekse dünyada mı zulmeder? Haşa. Allah'ın Hükümleri, ahiretteki hükümleri adaletin ta kendisiyse, elbette ki dünyadaki hükümleri de adaletin ta kendisidir. Ahirette Allah'ın adaletinden ve rahmetinden müstefid olabilmek için dünyada onun şeriatına teslim olmak şarttır. Onun şeriatına teslim olmadan ahirette kurtuluş mümkün değildir. Ulaike yu'radûne alâ rabbihim. Rablerinin huzurlarına çıkarılacaklar. O dünyadayken inanmadıkları belki. Uluhiyetini, rububiyetini kabul etmedikleri belki. Belki şirk koştukları. Belki şeriatına kafa tuttukları. Belki böyle Allah olur mu diye. Haşa. Kendilerinin sebep oldukları zulümleri, Allah'a nispet ettikleri, Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Kurtuluş yok bunda. Dünyadayken şu veya bu şekilde iman etmedikleri veya hatırlamadıkları günümüzde birçok insan ölüyor gidiyor da yaşıyor 40 yıl 50 yıl 70 yıl her neyse niçin yaratıldığını hatırına bile getirmemiş oluyor. Maazallah. Ne büyük bedbahtlı. Hatırlamak istemiyor. Hatırlamak istemiyor. Ölüm haberi almak istemiyor kimsenin. Aldığı zaman bir an önce unutmaya çalışıyor. Niye? Çünkü Allah'ın onun fıtratında yerleştirmiş olduğu ahiret duygusu onu rahatsız etmeye başlayacak. Ve o bunu hissiyatıyla fark ediyor. Onun için hemen küllendirmeye tekrar çalışıyor. Yoksa Allah insanı uyarmıyor mu zannediyoruz? Her vesileyle Cenab-ı Allah bu beşeriyeti uyarıyor. İlla bu Kur'an kulaklarına çalınması şartı yok. Fıtrat zaten beşeriyete yanlış yoldaysa gittiği yolun doğru olmadığını her vesileyle her mühasebetle hissettiriyor. Bir anne babanın bir evlat sahibi olacaklarını düşünün. Ya bunların ...bu yavruyu yaratan beni yarattığı gibi bir yaratıcı olmadığını düşünmelerine, düşünmemelerine, hatırlamamalarına imkan var mı? Mümkün mü böyle bir şey? Güneşin her gün doğup battığını görecek, mevsimlerin döndüğünü görecek, gecenin, gündüzün değişip durduğunu görecek, kainatta bunca ahvali görecek... ...ve bunlar kendiliğinden oluyor, düşünmeyecek, hatırına geliyor... Düşünmek istemeyen hemen bunlardan uzaklaşıyor. Çünkü fazla düşünürsen delirirsin diyor kendi kendisine. Veya bu çerçevede bir şeyler üretiyor. Düşünceden uzaklaştırıyor kendisini. Halbuki tefekkür, doğru tefekkür insanı yüceltmekten başka bir işe yaramaz. Bunlar Rablerine işte arz olunacaklar. Biz size dünyada her vesileyle hatırlattık. Siz bu şekilde amel ettiniz. Ve يقول الاشهادو haula illazin kezabu ala Bir de onların şahitleri de olacak. Şahitler de ya Rabbi işte bunlar Rableri hakkında yalan söyleyenlerdi diyecekler. Kainatta günahkarın da itaatkarın da şahididir. İleride belki göreceğiz inşallah. Hadis-i şerifte de, ayet-i kerimede de zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de e, işareten, hadis-i şeriflerde sarahaten zikrediliyor. Mümin öldüğü zaman, yer ve gök onun için ağlar. Kafir öldüğü zaman, yer ve gök buna sevinir. Ve gök kapıları ona kapanır, açılmaz. Yer, ...o müminin üzerindeki itaatini kaybettiği için o mümine ağlar. Gökler o müminin yükselen ameli için kapıları açılmayacak diye müteessir olur ağlar. Kafir öldüğü için de yer bu vebalden bu ağır yükten kurtuldum diye sevinir. Amelleri yükselmek ister ruhları kapılar ruhlarına kapanacak... Çünkü onların yerlerisi cindir. Zindanlar olacaktır. Onun için mümin kainatla daima barışıktır. Kainatı sever. Bugünkü deyimiyle tabiatı biz severiz. Koruruz. Tabiatı en iyi koruyan, en az zarar veren Müslümandır. Müslüman kadar tabiatı muhafaza edebilecek ikinci insan türü yoktur. Hayvanları sevenler gerçekten hayvan seviyorlarsa, tabiatı sevenler gerçekten tabiatı seviyorlarsa, korumak isteyenler gerçekten korumak istiyorlarsa, işe kendilerinin Müslüman olmasıyla başlamaları gerekiyor. Çünkü bu dinden, bu dinin peygamberinden, bu kitaptan, bu kitap, bu ilahi kitabın buyruklarından daha çok kainatı insana sevdiren, hayvanlar da kainatın bir parçasıdır. Canlıları diğer mahlukatı bize sevdiren başka bir nizam, başka bir görüş, başka bir anlayış yoktur. Gökte kanatlarıyla uçan bütün kuşlar, yerdeki bütün sürüngenler sizin gibi birer ümmettir diyor Kur'an-ı Kerim. Var mı bunun ötesi? Sizin gibi birer ümmettir. Gel de kainatı sevme. Gel de canlı varlıkları mahlukatı sevme. Allah'ın yarattığı bu. Şairde güzel ifade etmiş Emre. Yaratılanı sev yaratandan ötürü. Yaratan bunu yaratmış ya. Beni de onu da yaratmış. Yaratanımız bir. Nasıl sevmeyiz biz kainatı? Ve siz nasıl sevebilirsiniz kainatı? Tabiatı sevemezsiniz. Onun yaratanını bilmiyorsunuz çünkü. İşte bütün kainat varlıklar Kendileriyle alakası olduğum, alakalı olduğumuz varlıklar ahirette bizim yaptıklarımız, ettiklerimizle alakalı şahitlik edecekler aynı zamanda. Konuşacaklar. İşte bunlar Rablerini inkar ettiler. Rablerine yalan söylediler denilecek. Elâ le'anetullâhi alev zalimin. Uyalık olun haberiniz olsun Allah'ın laneti zalimler üzerine olacak. Allah'ın laneti zalim nedir? Bunu açıklayalım. Ayet-i Kerime ile İnneşşirke ve zulmül azim. Şirk, hiç şüphesiz çok büyük bir zulümdür. Müşrikler zalimdirler. İman etmedikleri için imanın gereği olarak da hem kendilerini hem insan türünü hem diğer mahlukatın haklarını hukuklarını görüp gözetme imkanını kaybettikleri için zalim oluyorlar. Cenab-ı Allah bizleri zulmün her türlüsünden korusun. Ayet-i kerimemi mealini verelim. Zaten ayet-i kerime açık. Ellezina yasudduna an sabilillahi ve yebgunaha huvaca ve hum bilahiratihum O Zalimler o kimselerdir ki yasudduna an sabilillahi. İman da İnsanı eylemsiz bırakmaz, küfür de insanı eylemsiz bırakmaz. İman da gereğini yaptırır, küfür de gereğini yaptırır. Zalimlik eden kafirler küfürlerinin gereği olarak ne yaparlar? Yasuddu ne ansabilillah. Allah'ın yolundan engellerler, alıkoyarlar, başkalarının o yolu bulup görüp izlemelerini önlerler. ...ellerinden geleni de bunun için yaparlar. Bugün dünya... kurulu sistemleriyle, medyasıyla, imkanlarıyla, sermayesiyle... ...şu suyla, bu suyla... ...ne yapıyor? Tek kelimeyle özetleyelim, tek cümleyle... ...Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Allah'ın yolunun görülmesini... ...engellemeye çalışıyorlar. Ve başka... ...ve yebğûneha ivaca... ...ve onu... Saptırmak, ey bükmek isterler. Doğrudan uzaklaştırmak isterler. Ve başka? Niçin? Bu işin esası ne? وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Aynı zamanda onlar ahireti de inkar ediyor. Öyle bir hale getiriyorlar ki, dinden, imandan, ahiretten bahsetmek, artık böyle ciddi insanların yapacağı, akıllı insanların yapacağı, İleri görüşlü insanların yapacağı bir iş değil gibi telkin ediyorlar. O şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Onu vermeye çalışıyorlar. Ama mümin azizdir. Mümin onların aşağılık görmelerine kanarak kendisini, inancını, akidesini... ...veya inancı ve akidesi dolayısıyla kendisini... Hiçbir zaman küçük görmez. Aksine mümin olaya nasıl bakar? İnnemel izzetü lillahi ve rasulihi ve li müminin. İzzet aziz olmak, doğru yolda olmak, alnı dik olmak, güçlü olmak Allah'a aittir. Rasulünündür ve der. Mümin izzet sahibidir. Onların bizleri küçümsemelerinin hiç kıymeti yok. Nitekim, Nuh Aleyhisselam kavmine böyle söylemişti. ''İn tesherû minna, fe innâ nesheru minkum kama tesherûn'' Siz bizimle alay ediyorsanız, biz de alay ettiğiniz gibi sizinle alay ediyoruz. Kimin alayı daha gerçek? Küçümselmeye kim? Layık, iman eden mi? İnkar eden mi? Hakikati gören ve hakikate bağlanan mı? Hakikati reddeden ve inkar eden Evet. Elhamdülillah ki hakikaten müminleriyiz. Mümin olduğumuz için de kendimizi daima aziz görüyoruz. Hiçbir zaman birilerinin dinimizi, akidemizi veya bizi veya kardeşlerimizi gözümüze küçük düşürmelerine de aldırmayız. Güler geçeriz. Muh aleyhisselamın dediği gibi. Siz bizimle avay ediyorsanız biz zaten Hak etmiyoruz, size edin. Az ala asıl biz size alay ediyoruz. Çünkü siz hak ediyorsunuz küçümselmeyi. Çünkü hakikati inkar etmek kadar büyük bir küçüklük yok. Hakikate iman etme fırsatını kaybetmek kadar insanı alçaltan başka bir şey yok. Cenab-ı Allah bizleri hakikatin gerçek müminleri ve gerçek müdafilerinden onu yükselticilerden kılsın inşallah. Kısa bir ara sonra inşallah devam ederiz.